Yerli Ana akımın dışında kalanlar Hazırlayıp sunan Tayfun Polat Merhaba çık radyo yerliye hoş geldiniz. Bu hafta hasretle beklediğimiz bir albüm sebebiyle önemli bir konumuz var. Cenk Tenner stüdyomuzda kesme şekerin nihayet 7 yıl sonra çıkarttığı Doğdum Ben Memlekette albümünden şarkılar dinleyeceğiz, biraz da konuşacağız. Hoş geldiniz Cenk. Nasıldık hmm, herkese selamlar. <gülüyor> Şimdi tuhaf bir durum var biz bu aralar Cenkli Normal şartlarda olduğundan biraz daha fazla sık sık bir araya geldik. Evet. <gülüyor> ee, röportajlar da yaptık, muhabbetler de ettik. Şimdi bunların aralarından bir şeyler kırpıştırıp tekrardan burada konuşmaya çalışacağız. Ee, nereden başlayalım Cenk? Valla işte bu 7 yıllık e, boşluk demeyelim de yani kesmişken albüm yapmadığı süresinden başlayabiliriz aslında. Hani Hadi tamam oradan oldu? başlayalım. Nasıl oldu? ...2004'te çıkmıştı Kesme Şeker'in sonra albümde... ...Kum'du ismi... ...o yani benim bir kitabım da çıkmıştı Ander diye... ...ondan sonra uzun bir... ...deşarj... E, ...dönemi oldu... ...şarj olmak bayağı bir zaman aldı tabi... E, ...bu 20. yılı bir seyrede... ...Kesme Şeker'in e, eski... E, ...90'lardaki kadrosu... ...yani 90'ların ikincisinde kadrosu... ...bir araya geldi... ...hani bu Sire'yle yapılmış bir albüm değil bu Doğduğum Memlekette albümü... ...zaten yapacaktık albümü... Yani ...20. yılın sonunda da denk gelmesi iyi oldu. Ee, yani bir kaymak durumu <gülüyor> oldu açıkçası. Ee, yani 2011'in sonuna yetişilmeye çok hissedik albümü. Neyse 2012'ye girmeden yani 20. yılda da çıkmış evet, oldu. Geçen hafta Perşembe değil mi dağıtıldı? Evet. geçen Aralık'ta. Evet daha çok e, duman üstünde tutan bir albüm. Ee, yani daha tabii yeni yeni şey. Ama tabii beklediğimizin üzerinde de büyük bir ilgi var açıkçası albüme. Eee... Yani... Yine biz o 7 yılı değil de belki son 3-5 yılı konuşalım. Çünkü e, grubun özellikle senin hayatında da bazı değişiklikler oldu. Evet. Baba oldun. Ya, evet tabii. Ee, işte Aslı e, var ikizlerimiz oldu. Denizli Güney. Onlar da dinliyorlar şimdi. <gülüyor> o tabii belli başına büyük bir değişim oluyor. Hani, e, ya, ama o, o insana başka şeyler de öğretiyor. Tabii ben, ben hani bir e, rak grubunun Yani hayatın içinde yuvarlanarak e, o rol durumu e, gelmesini daha sayıcı buluyorum. Daha gerçek buluyorum. Hı hı. Dolayısıyla yani grupta birçok insan aynı durumdayız biz. E, yani şimdi gerçekten hayatın içine e, girmiş oldu belki de. Yani kesme şeker. Oradan sürülüp geldi bu albümde de. İçin e, Bütün o sorumluluklar da yapıldı işte. Bütün o e, yani rakun artı sorumluluk e, yani işte böyle yan yana... E, Enteresan duran kelimeler böyle enteresan <gülüyor> kokteyl gibi duruyor tabii. Ee, ama yani sonuçta bu albüm ortaya çıktı. Ee, çünkü zamanları kullanmayı daha iyi öğrendik açıkçası. Yani timing olarak, e, müzik timing bahsetmiyorum yani yaşamdaki timinglerden zamanı var bahsediyorum. İkizleri ee, olunca insan değil mi? E, tabii boş yani, zaman bulmak, organizasyon etmek konusunda bayağı tecrübe kazanıyor. E tabii bir yarım saat bile çok kıymetli olabiliyor olabiliyor da oluyor yani yani dolayısıyla oradan da süzüp geldi albüm yani eski kesme şeker anlayışı ama 2011'de bir sene o var yani dolayısıyla her şey olması gerektiği gibi Yani konuşmaya hmm. devam edeceğiz ama hmm, ben tamam. böyle heyecanla hemen bir tane çalalım tabii, istiyorum. Albumin açılış şarkısından mı başlayalım? Tabii bu açılış şarkısı albümün Atlar Dönmedi. Ee, bu işte yarın bir kliple çekilecek. Kesinlikle çok klip olan bir grup değildir. Ama bu albüm artık şerefine 20. yıl şerefine mi? 2-3 tane yapacağız herhalde. İyi ki de bu parça olacak. Atlar Dönmedi. Albumin açılış parçası zaten. Tamam hadi dinleyelim hmm. bakalım. dönmedi bu Sabah keşke dedim ilk kez hayatıma kim ulaştı Karanlığa nazire, kesinti var bu analar alışıktır bin yener nal sesini bu şehirde attılar mı Sain mei de, kældi den Baška insan, baška şehir Baška insan, baška nedir Bimam ben Çünkü haklarım Henüz dømme Geçmişten başka bir at başka silah başka bir ruh başka bela bizimmem akkar dön Harda yeşil onu ilk kez hayatımda belki ölmedin At sırtında belki görmedin uzak kıta filmler sahala Hansi seri bu şehirde aklının duvarı yolsa Saydın ne kendinle başka insan başka şehir başka insan başka neyin Niye ben seni anladım Şimdi attım Hiç ben gidiyor geçmiş Başka bir aşk başka siyah başka bir ruh, başka bela Bilmem ne beni Aklar Güzel açılış oldu. <gülüyor> Sağ ol. Bu e, albümü ben bir aydır falan Ayşe Aykur galiba dinleyip duruyorum. Hı hı. E, bu şarkıyı özellikle dinlediğimde açılışı böyle yapınca kesme şeker bayağı bir Brit popamasına girmiş diye şey söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, e, nakarat bölümdeki belki gitarlar onu çağrıştırıyor olabilir ama yani o bilinçli yapılmış bir şey değil işin açıcısı. Çünkü Gurgut'a da çok Brit'le alakalı var mı? Tansu biraz alakalı bir düzenlemeler Çünkü Tansu'nun çok parmağı vardı bu şarkıda. Ama yani hani bir tane boncuklu şarkı olsun. <gülüyor> Zaten böyle o şey kayıt falan anlamında söylemiyorum. Müzikal olarak da çok büyük bir değişiklik. Değil ama ben sözler konusunda Hı. şimdi tabi sadece bu şarkıyı dinleyerek belki e, bir fikir edinemeyebiliriz ama birkaç şarkı daha dinledikten sonra dinleyicilerimizin katılacağını düşünüyorum. E, en muhalif Kesme Şeker albümü olduğunu düşünüyorum bunun. Evet e, yani biraz e, hep keskin geldi söyleniyor hani sen de yazmıştın keskin diye. Hı. O birkaç ay daha karşımıza çıktı en keskin Kesme Şeker albümü diye. Hani sert gibi ama sert gibi de değil diyorlar. Ee, o hani Kesmeşek'in genlerinden gelen bir e, dozunda bir sertlik vardı. O hani ne çok sert oluyor ne az sert oluyor. Ama yani bu albüm sözel açıdan tabii keskin bir albüm oldu. Hı hı. Hani müzik açıdan tabii herkes farklı yerlerinde bulunabilir ama. Hani, e, yani o da e, hani ben de dedim biz Kadıköy'den Vopra bindik artık karşıya hı hı. geçiyoruz. E, Kesmeşek'e karşıya geçiyor diye. Hani o Kadıköy Sanat'ta yapışıklığı çok vardır grubun. Ondan da bir serzaman çok memnunuz tabii. Yani onu da beraber alıp tabii karşıya geçiyoruz demek hı hı. istedim ben aslında orada. Yani bir de bu hani hayatın içinden geçme süreci olunca bir de hani çocuklar da olunca tabii ekstra bir gizli bir keskinlikte de olmuş demek. Yani bu sözler tabii yani bilinç altından çıktığı için hı hı. o kesinlikle onu barındırmış. E, demektir. Ya yani bu biraz da bu aslında görev gibi oldu ama bilinç yapmış bir görev değil tabi ki ama e, yani, yani 20. yılına gelmiş bir rock grubunun e, yani göstermesi gereken bir tavır e, <gülüyor> olarak da algılanabilir. E, yani çünkü e, yani hiçbir şey olmuyormuş gibi de bir albüm yapamazdık biz tabi de yani yapanında çok insan var tabi yani böyle can falan içinde yaşayıp da sırça köşkledikleri yerde yani e, albüm yapan, şarkı yapan çok insan var. Yani tamamen soyutlanmış bir şekilde. ya yani buna çok ünlü isimler de dahil olmak üzere. Dolayısıyla hani bir rak grubu tırnak içinde etiketi varsa ve bu hani 20. yılı dönmüş bir grupsa ee, tabii bu belli bir misyonda beraberinde getiriyor. Ama yani geçenlerde E, i̇şin aslında konuşurken o bile sözleri şaşırdı Bu adam bunları ne ara yazdı bilmiyorum <gülüyor> dedi öyle e, mükemmel kelime <gülüyor> oyunları falan var bile yani hep beğenilmiştir cektenlerin yazdığı sözler ama <gülüyor> burada e, işte demin söylediğin e, hem bu kadar e, akan bu kadar şey yapan ama bir sürü başka yere e, evet. işaret eden sözler. Ee, biz aslında böyle şimdi kendi kendimize konuşuyoruz. İstiyorsan bir tane daha dinleyelim. Tamam dinleyelim. Ee, bunu örnek olur mu mesela her şey sermaye için sevgili mi dinlesek? Niye? Yoksa Doğduğum Ben Memlekette'yi Galiba doğdum Ben Memlekette galiba şimdi e, tamam, çalacağım. Tamam bir o tane daha, daha dinleyelim. Tamam albüm isim parçası zaten. Hı -hı. Tabii örnek olabilir yani. Tamam yani. şimdi o zaman önce e, albümle aynı da taşıyan Doğduğum Ben Memlekette'yi dinleyelim. Sonra bu muhabbete devam edelim. senin 80lerin 90ların ne oldu Ştan aldığı götürdü Benkeller kayıp. Yardımcı rolllerden birinde Öül alsam, İlot rolümden Yalnızlığım bile Gitmiştir Gece bu Saatlerde Doğdum ben Memlekette Çok sıkıştım Yaşım geldi Yaşamam lazım Iep ešja bürosumda kushaum kalmış Yagincu rollerden birinde Ödül asam kaptan rolünde Yalnızlum bile gitmiştir Gece bu saatlerde Do dom ben memleketta Jaasadigum saarhošuva Chilgandig Diyelim Bana dersen Milyon dolar Oyunumna oynamam ki Diyelim mi Bu şehir Soygunlarında Umudumu Cüzdanında Tašimam Diyelim mi Sabahlarında benzinin kurşunsuz hoş ne ala? diyelim mi diyelim, Bir gün ne halk ne kara benimki çalmam çok sessiz akşamlarda gete dodu ben menne kete dodu ben menne kete ...doğdum ben, memleketteyi dinledik. Ee, Cenk... albüm adı doğdum ben... Mem ...memlekette, kapakta. Be Hayıldızlı formayla Metin Kurt var. <gülüyor> <gülüyor> ee, Metin Kurt'u biraz konuşalım mı? Ee, nasıl? Ee, yani... Nasıl e, bir fikirle çıktı o şarkı? Sonra kapağa nasıl geldi? Hı -hı. Ee, yani nasıl bir fikirle çıktı... Ee... Biraz sonra dinleyeceğiz evet. arkadaşlar. Sayın Hı -hı. dinleyiciler, Metin Kurt yalnızlığı isimli Hı -hı. bir şarkı var albümde. Metin Kurt'u belki bilmeyenler vardır. Evet, ya yani Metin Kurt işte dönemin aslında çok meşhur topçularından birisi 70'lerde özellikle Milli Takım'ın hem de Galatasaray'ın yani önemli oyuncusu. Eee yalnız bundan öte hani önemli bir futbolcu olmasının ötesinde de Hani fikirleriyle ve duruşuyla daha çok hafızalarda yer etmiş bir isim. Çünkü bu futbolcu arasındaki ilk işte sendikal örgütlemeyi aklına getirip de dile getiren, hı hı. aklına getirmekte kalmayıp dile getiren ve bunun için çalışan, hani bunun için oynadığı takımlardan sürgün edilmiş aslında tam anlasıyla. Bir sporcu. Yani işin açısı da yani sosyalist fikirlere sahip bir sporcu kendisi. Ee, yani milli formu altında orada e, resminin olmasında aslında e, durumu daha da açıklıyor. açıklıyor Yani milli takım forması altında hani tırnak içinde farklı bir düşünceli bir e, sporcu kimliğinin olması e, ve yani yıllardır duruşunu bozmamış bir insan olması e, kesme şekerinin değerleriyle çok örtüştü bizim için. Evet. Dolayısıyla Metin abi de kapağımızda yer aldı. 23'ünde kargıdaki konserde geldik henüz. Sağ olsun bizden yani sahneyede çıkardık onu. Ee, orada konuşmasını yaptı. Hatta biraz espriyle e, yaptı konuşmasını. Yani Metin Kurdu zaten Meti olmaz dedi. Hı hı. Ama bu kapaktan sonra ne olacak bilmiyorum dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani biz de dedik. Yani olmaz. Ee, merak etmedik Metin abi. Evet. Yani öyle tabii espri taraftan çok fazla. Çünkü kuliste de bizi de muhammet etti. Ben dedi yani biz o zamanda Eri Suresi'ye severdi dedi mesela. Beatles'i çıktığı zaman hiç hoşlanmamıştık. Bu Beatles işinden falan Ama yıllar sonra fark etti ki dedi. Meğerse Beatles dedi bizim dertlerimizi çok daha iyi anlatıyormuş. Yani Eri Suresi'den yıllar sonra bunu anlatırdı dedi. <gülüyor> yani hoş da bir adam tabii ki. Ve çok önemli bir kimlik bence. Yani örnek alınması gereken de bir kimlik yani günümüzde görmeye alışık olmadığımız bir sporcu tipi artık herkes yani önümüzdeki maçlara bakacağızın çok ötesinde bir duruşa sahip söyleyecek sözü olan, tavrı olan ve ona göre de yaşayan bir insan dolayısıyla bizim değerlerimize çok iyi örtüştüğünü düşündük bizde ve kapaklımızda da oldu çok da iyi oldu Şimdi bu 20. yıl sebebiyle bayağı yoğun bir sene geçirdiniz evet, evet. bayağı konser verdiniz evet, bayağı Ve aslında bakarsan sizin çok kemik bir dinleyici kitleniz var çok, Hatta yanlış da bir ifade olmaz fanatik bir dinleyici kitleniz var evet. Her yere koşan bütün şarkıları ezberleyebilen 20 yıllık bir grup için Yaşları 20 olan yani hı hı. aslına bakarsan bütün şarkıları ezberi bilen genç bir kitleniz var. Hı hı. Ee, bu kadar ara veren bir grup olarak bir kere öncelikle bu kitleyi e, nasıl hiçbir şey yapmadan bir de özel bir hı. şey yapmadan <gülüyor> elinizde tutuyorsunuz? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ya aslında 90'larda biz bu işe başladığımız zaman 91'dir bizim ilk albumu çıksayın size. Hani 91, 93, 95 o 90'larda e, biz 5 ya da 6 album yaptık yani üretimimiz çok oldu o sene o 10 yıl içinde doğrusu ortalıkta da konserde veriyorduk yani 2000'de işte 2004'de bir kitap bir albüm oldu aslında o 90'laki albümler de demlendi yani belki 2004'te de demlendi o demlenmenin sonucunda böyle bir süzgeçten geçti ve yani genç seyircimize herkes şaşırıyor hani çünkü bizde başlayan kuşak tabii bizim yaşımızda belki biraz daha ufaklar Ee, ama bu yani biraz da yani samimiyetin buna çok büyük payı olduğunu her zaman söylüyorum ee, dürüstlüğün de çok büyük payı var bunu da söylüyorum her zaman bunu yani eskiden pek söylemiyorduk ama şimdi açık açık söylüyoruz yani hiçbir beis görmüyorum ee, ortalıkta pek gözükmemenin de önemli payı olmuştur belki çünkü e, ulaşmak isteyen insanlar bayağı bir emek sarf ediyorlardı işte arayacak bulacak hı hı. kesmeşe karar konseri bulacak takip edecek ki o zaman bu sosyal mecra denen olay Yoktu zaten Hı -hı. Dolayısıyla o zamanlardan bulanlar Zaten gruba çok sahip çıkıyorlar ee, Ve bu e, Bir kuşaktan kuşa aktarım gibi oldu yani Bizim için de e, büyük bir şans oldu Hani 90'lı yıllar geçti, geçtik 2010'lara girdik ha, Çok genç bir seyircimiz Hala var <gülüyor> Bunun ya Daha büyük seyircimiz var ee, Yani aslında yani Seyirci gibi de değil de büyük bir aile gibi hissediyorum ben. Böyle devasa bir aile Hı -hı. Olduk Dolayısıyla aile aileşi problemler e, oluyor işte orada neye çalışıyorsunuz burada niye çalmıyorsunuz o mekanda kesmedi televizyona Daha, çıkıyorsunuz. Nasıl çıkar? İşte kitap tekrar basılmasın. Valla, hani böyle bir e, şey bir sahiplenme var. Yani onu da anlıyorum. Eee fanatik derken ben biraz evet, bunu he, kastetmiştim ha, yani. Tabii bazen mantıksal olarak anlamak zor oluyor tabii ki. E, ama e, yani biz ucuz ayak azınlık demiştik seyircimize. Hı hı öyle de kaldı. Ne için. güzel bir tanımdır. Uçsuz bucaksız. Evet, e, yani e, gittiğimiz her yerde vardı çünkü. Ama her yerde tabii stat dolduracak kadar yoktu tabii ama yani vardı. Ve orada herkes gönüllü gibi çalışıyor. Hani bir kesmek hep gönüllü çalışıyorlar çünkü. E, yani o bakımdan yani dünyadaki de şanslı gruplardan birisiyiz aslında. Böyle bir serimiz olduğu için. Ben her zaman e, yani çok iyi bir dinleyicimiz olduğunu söylüyorum. Ama gerçi her yazarın içinde en iyi okurken de okurdur diye bir söz de var. Yani ona da <gülüyor> benzemesin de. E ama yani çok sahip çıkan bir seyirci. Dolayısıyla biz de tabi seyircimize çok sahip çıkıyoruz. Yani çaldığımız mekanları ona göre seçiyoruz zaten. İşte yani televizyon programlarında bir eleme yapıyoruz her zaman ama onlara bile erişilebiliyor tabii bazen ama bu da olacaktır bu da. Ama bu şimdi e, şey 20. yılı taçlandırdığınız bir de böyle iyi bir albüm olunca Hı -hı. E, bir de seyirciniz kampanya yaptı yanlış bilmiyorsam e, iki tane alma kampanyası albümden. Evet, e, evet. Bir anda böyle satışlarda da kesme şekeri ismi gözükmeye başlayınca evet. ister istemez dikkat daha fazla çekeceksiniz. E, daha popüler olacaksınız. E, evet. Ya ben ona popülerlik demiyorum da aslında bir... Yani... Popüler olmakta hiçbir problem yok. Algı evet. yanlış zaten buradaki yani. İşte evet tanınır olmak durumudur. Ama zaten hani acaba grup evden gidiyor mu diye bir soru işareti oluyor insanlarda. Yani o da nasıl bir soru işareti sonunda bilmiyorum ama. Ama yani 20 yıldır evden gitmemiş grubun 20 sonra evden gitmesi gibi bir şey zaten söz konusu değil. Daha genişliyor diyelim grup. Hani, daha fazla kitleye evet, yani o, o var yoksa e Zaten işte olacaktır. 2004'te olmayan bir durumu de mi söyledin sosyal paylaşım denen bir şey evet, var evet, tabii. Çok daha fazla kitleye ulaşacak Çok bariz bunun Sizi ana evet. akım medya takip etmese bile insanlar tabii. daha kolay ulaşacaklar Bazı şeylere daha çok Hı -hı. insana ulaşacaksınız Doğru doğru evet. ee, Burada da zaten evet, 20 yıldır Duruşu belli bir grubun evet, Öyle daha da e, muhalifleşmiş bir, e, Nasıl söyleyeyim dünyaya bakışı daha nasıl netleşmiş yok yok netleşmiş yanlış şey oldu. <gülüyor> ee, zaten netti de kendi evet. çizgisini söylemini biraz daha keskinleştirmiş evet. bir grubun zaten böyle bir sıkıntısı olmaması gerekiyor ama ya en olmayacak bir mecradı Kesmişler çıkabilir bir gün olabilir ama yani şunu orada un, ne unutmasınlar yani. ki evet hani kesmiş orada kendi haykınız söyleyecektir. Yani kendi sözlerini söyleyecektir. Kesmecekler gitip orada kavur yapmıyor ya da başkanın şarkısını söylemiyor. Neyse odur. Dolayısıyla nerede olduğu da çok önemli olmayabilir artık yani ne söylediği önemli. Her zaman budur. O zaman şimdi tam da bu sözlerin üzerine evet. her şey sermaye <gülüyor> için sevgilimi dinleyelim. Evet, tamam. Oturur bence burada. Şimdi evet, dinliyoruz. Her şey sermaye için sevgilim geliyor. Her şey Sermaye isim, sevgim Bir yldyza laf atmakmış Benim işim Kapulare, Satmışlar meleğim Her pazar, kalbimde Azar azar Çünkü serbest bir pazar Her şeyi bozar Denizs is martynaar, by deniz arar Her pazar, kalbimde, azar azar Yandim ben, bari sen, kendini kurtar Gülümse biraz, acılar kiraz, bizde hep yar Kirazdan küpe sallaner dize Ayaz ayaz Başka dünya Mümkün müdür Memeğim Bu ay bitti Gece oldu Bir ay daha var Bu dünyada Aşıklardan çok Acıkanlar var Yanımda yaşama sevinçliyim Tanışler var Çünkü serbest bir pazar her şeyi bozar Çünkü martılar Bir deniz Her pazar kalbinden aarar Yacı ben var sen. Külümse biraz acılar kiraz bizde hep yaz Kirazdan küpe savunları bize Ay Gisa şehirden kal oku Birmek tut yaz Parasız yatı ya Gülümse biraz acılar kiraz, Bidde hep jaz, kirazdan kipa, Hayırlı mezun yedler, hepinize. Çünkü serbest bir pazar, her şeyi bozar. Çünkü denizsiz martılar, bir deniz arar. Acılar tiras bizde hep ya. Tiras zancapet bize. Ayağa zani. En güzel şarkılar çok güzel şarkınız peki şimdi 20. yıl devirdiniz albüm de evet. çıktı önümüzdeki süreçle ilgili bir şeyler konuşalım isterim hı hı. neler var planlar nedir valla tabi bu sene bayağı bir konser çalınca grup onun da tadını aldı tabi şimdi albüm de çıktı sonra hede yani 2012'de daha sıkı bir konser programı olacaktır ııı Yani ilk eee birinci istek bu. Hı hı. Yani kesmişekenin 20 yıl boyunca gitmediği yerler de var. Eee ya yani oralara gitmek. Mesela mesela Denizli'de çaldınız geçen Evet, Denizli'ye gitmemiştik mesela. Eee yani o da bizim 20 sene sonra bir ilk oldu bizim için Tabi Eee Denizliği için de bir <gülüyor> koltuk. <gülüyor> yani o tip yerlerde çalmak yani amacımız budur. yani İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa zaten onlar sürekli dönen yerler. Çünkü bu iş biraz bu Ankara'nın batı tarafına sıkıştı gibi oldu artık. Hı hı. Yani çalınan mekanlar, yerler hep belli olmaya başladı. O, o zinciri biraz kırmak, Adana bir yapmak gerekiyor. Ha belki bu sene, e, belki değil bir ihtimal olacak. Yani bir yurt dışı e, durum da olabilir. E, şimdi bakalım. Zaten onları bizim sitemizden yani her şekilde takip edebilir insanlar. Nerede ne oluyor? Nerede hareket var? E, yani ilk amaç odur. Çalmak, daha çok çalmak. Peki bu Ancak... 20. yıl belgeselinin akıbeti nedir? Evet öyle bir belgesel de var. İşte Gökçe Kağan Demirkıran yönetmeni olacak. O bütün 20. yıl ıı, turu boyunca bizler konsere geldi. Hep görüntüler aldı. İşte sahne içi, sahne dışı olsun. İşte röportajlar yaptı grubun eski elemanlarıyla olsun. Daha da yapıyor yani grubun sevenleriyle, yani seven sanatçılarla da yapıyor. Onları toplayıp herhalde yani bir 1,5 ay içinde o da hayat, onun yani. Hayata geçecektir. Ee, yani o da 20. yıl DVD'sinden ziyade aslında yani kesme şeker üzerinden e, bir bu son 10 yıla bir bakış gibi bir hı hı. derleme ama yani tabi şey yani başrolü de kesme şeklinde olduğu bir belgesel olacak. Onu biz de merakla bekliyoruz tabi. <gülüyor> <gülüyor> <Beraber>. Neler söyledik <gülüyor> acaba? <diyeyim. gülüyor> <gülüyor> İzliyoruz duracağım arada. Ee, yok daha o, o konuda hiç yani çünkü montajlanacak daha neler çekiyordu hiç bilmiyoruz. Yani, duyumlarını alıyoruz da görüntüler ne oldu ne bitti. Onları o toplayacak işte. Ee, çıkaracaktır. Bir buçukuna kadar çıkaracak. Bir, bir festivalde de ilk gösterimini yapacak galiba. Hı hı. Ondan sonra zaten izlenir. Piyasada da olur. Pekala. Hı hı. Geçmişi konuştuk. Geleceği konuştuk. <gülüyor> evet. Metin Kurt Yalnızlığı var? Onu dinleyelim. Evet, tamam. Ben de o sırada Olmaz soru lazım. düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> Yok biz çok görüştüymüşsün tabii. Değil mi? Değil mi? Şimdi bir daha tekrar tekrar da şey buluyorum. Gerçekten kusura bakmayın dinleyicilerimiz. <gülüyor> ee, biz şimdi bir şarkı dinleyelim. Metin Kurt Yalnızlığı'nı dinleyelim. Evet, o sırada hı. toparlarız. <gülüyor> Denizciler, havacılar, Yapti bunu. Sardunya, Kırmızı, Bir yüzün var. Yola, Çıkalım desem, Yolsuzuz, O başka. Haydutlar, Ölmeden, Son bir dans, Ne Sen mi, güzel din Yoksa, Hayat mı, Güzeldin? Kulakulluk etmesin, çok yanlış biriydim. Sen mi güzeldin, yoksa hayat mı güzel Yani iki şişe ucuz sarap bir tarih yazabilir. Verdein tüm sözler bir anda uçabilir. Sıcak bir bira, aşk sendi kasımda. Aitinkult gibi yandas is Cezasasamda da gibi yandas is Cezasamda da binde kuşku bombasıyla salı pazarı ihtişamıyla biz sofrada inandığım her şeyi attım kalbinde inanmadığın her şeyi yedek günü bende ayıplar ölmeden son bir dans edersin sen ne yoksa Hayat mı güzel? Kula kulak etmesin çok yanlış biririm. Sen mi güzeldin yoksa hayat mı güzel? Bir anlık yani, iki şişe, şarap, bir tarih yazabiliyeş. sözler bir anda uça beni. Sıcak bir bira, Metin Kurt Gibi yalnız is Cezasas gibi sekti ve gol. Önündeki bir tümseğe çarptı top, sekti ve böylece 50. dakikada şu şekilde gördüğünüz gibi ikinci golde kaybettik. konuşacağımızı konuşacaktık ama şarkıyı dinlemeye daldık öyle çok bir şey yapamadık. Evet. Ya. Şarkı dinlerken de bu şarkının sonunda bir maç anlatımı var. Hı hı. Orhan Bora mı? Orhan Ayhan. Orhan Ayhan, <gülüyor> <Burhan gülüyor> şey. Hizmetin yani Kurtla ilgili böyle bir maç anlatımı çok aradık osalar da hiçbir yerde bulamadık. Başaramadık yani ne internette ne şeyde. En sonunda işte sağ olsun işte bağ zaten aracılığıyla. Arşivlerden ulaşıldı falan Orhan Ayan'ın böyle İşte bir Galatasaray Eskişehir Spor maçı 1972'de oynanmış bir ses kaydı geldi oradan bize. Şu bölümü kullandık yani. O, o Cuk'ta oturdu. Oran Aya'nın anlatımıdır hmm. o. Ben yani 1972'de. Yani işte yani hoş bir durum oldu. Tabii şimdi birden spor medyası gibi göstermeye başladı tabii grubu. Değil bir, bir durumda olsa şimdi. Kapakta Metin Kurtulunca yani spor programlarında falan görürseniz de şaşırmayın. <gülüyor> bir şey sor, merak ettim. Hiç konuştunuz mu? Metin Kurt Galatasaray'ın başına tekrar Fatih Terim'in getirmesiyle ilgili ne düşünüyor yani? acaba? Yok biz onu konuşmadık. Ama o konuda bir demeci var kendisinde zaten. Hani o sporculuğu ve diğer durumları ayrı tutuyor anladığım kadarıyla. Hı. Ama Brian Burge Yani yıllar sonra geldiği zaman ya yani yıllar sonra Betin Kurtayla ülke başbakanı olmadım demiş. Hmm. <gülüyor> yani o da onun farkında varmış Remberch'te. Eee yani Tabi burası Çekoslovakya'daki Vajlava'nın çıktığı. Ya işte farklı bu 80 sonrası prototip sporcuların dışında olan tabi yani bu jenerasyonun bilmediği Bir yani kapakta onun olması tabii çok insanın ilgisini çekti. Hani bize kapakta niye siz yoksunuz? İyi bir sorular da geliyor. Yani biz yıllarca olduk zaten kapakta. Ee, yani yeni kuşakla tanışması açısından da çok yarar oluyor İnternette büyük bir hareket var. Tekrar Medenkurt'ta gibi bir hareket Hı -hı. başladı. Ee, yani işte misyonda yani görevini görüyor demektir. Bunda. Şey demin sanki böyle kitap yeniden basılmasını diyorlar falan dedim böyle bir durum var mı senin Andranot'un tekrar basılması gibi böyle? Evet o kitap yani kitaba çok yani soru vardı yani soru derken kitap nerede neden baskısı yok hala diye böyle kalmıştı işte geçen gün tekrar bir konuşma oldu yani yeni basım olacak önümüzdeki günlerde. Ama Hani fanatik e, tınaşına tabir ettiğimiz o kitle basılmasın <gülüyor> diyenler de hani, o, o tükenmiş aile kalsın sağ hafta bulunsun Allah Allah. E, gibi evet yani, tabi onlar bazen mantıklı zor yanlışlıklar var da oluyor ama yani fanatik ve mantık yan yana gelmediği için tabi eee da hoşgörüyle bakmak Asılsın. lazım. Aslında daha çok insan okusun. Tam bir ben ben Kadıköy güzellemesi olarak görüyorum o kitabı. Böyle evet, çok e, hoşuma giden bir kitap. Ya sağ ol, evet. Ya belki de bu kadar zaman şimdi yenisini yazmak gerekebilirdi. Ee, yani o tip notlarda var derinde ama kitap eee sen de bilirsin zaten e, daha başka bir disiplin hı hı. E, başka bir konsantrasyonu gerektiriyor. Ama yani ben ileride yazmam belki diyordum ama şimdi o biraz şey vazgeçtim o fikirden. Olabilir. Ama yalnız onu konuda zaman verilemez tabii de. o Yani bir yazar iddiasıyla değil tabii de bu hani şarkı yapmadıklarını toplayan adam edasıyla. <gülüyor> <gülüyor> Kitaptaki gibi. O yani bir formata dökülebilir tekrar. Olabilir. Bir de şey konuşuyorduk. Baba olduğun zaman, bu arada geçen pazar size 3 yaşına bastı. Evet, evet, 3, hı, şey oldu. Baba olduğun zaman bir ara muhabbet ederken şey demiştim, üzerimden yük kalktı. Yani şey, dünyanın en önemli insanı ben değilmişim. Bunu fark ettim gibi bir şey söylemiştim. Bir rahatladım gibi bir şeyler söylemiştim. Hatta bu da bana biraz gaz vermiştir. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk yapma karısına. Evet. <gülüyor> ve sürekli regi şarkıları yapmak geliyor içimden demiştin. Hatırladın mı? Böyle çok mutluyum böyle kendimle uğraşmaktan kurtuldum gibi şeyler söyleyince. Evet, evet, evet. yani regiş şarkısı yapmak da. <gülüyor> <gülüyor> o, o ilk, o, ilk o, bebek kafası olabilir belki. O, ona. Evet, onu evet öyle diyelim. Yani çünkü hani tek başına adada kılıp mutlu şarkılar yapabilirsin o. Başka bir durum da yani evet yani kendinle uğraşmak konusu biraz hafifliyor açıkçası. O hafiflemede hani insan ego taraflarını bayağı e, yontan bir hı hı. durum oluyor. İki tane birden olunca tabii daha da işte sağdan soldan <gülüyor> yontuyorlar. E, Dolayısıyla yani e, ego-santrik düşüncelerinde bir eksilme oluyor. ya yani Bu da insan hafifleten bir şey. Yani çünkü o ego düşünceler e, biz uçan balonsanız yani ayağınızdaki taş gibi. Hı hı. kestiğiniz zaman e, sizi uçurabilirdi. Eee dolayısıyla nereden baktığınıza bağlıdır tabii. E, yani kastettiğim oydu. Hani hafiflemek. Hı hı. E, yoksa ağır bir durum tabii. Evet. Yani şey yani çok da hafif bir durum değil. E, ama iki tarafta hem hafif hem ağır işte. Hani yani yin yang durumu var biraz hani artı eksi. Yani doğal bir durum aslında yani demem Evrenin yapısı da bu. Eee mergo yani kastettiğim odur. Bilmiyorum Sen doğru rahatlığa <gülüyor> oldu mu? <gülüyor> oldu. Yani bilmiyorum. Ben, benimki biraz daha şimdi biraz daha zaman geçmesi <gülüyor> herhalde konuşmam için. Yorucu kısmı öyle daha fazla öyle. şu anda. Yani. E, peki grubun e, işte tekrardan bir araya gelmesi Emre, e, Tuna ve Can. 90'lardaki zaten tamam, bir kazı ödüm. E, en şu anda böyle bayağı da birlikte çaldınız ve böyle devam edecek gibi gözüküyor. E, evet şey gibi hissettir. Sadece kesmişi kaçacaksınız olmadığı için biraz da evet. işte diğer elemanlardan da konuşalım. Nasıl e, keyifler nasıl birlikte çalarken? Ya çok iyi tabii biz yani çok eğleniyoruz. Dosta o artı durum direkt karşılığında geç oluyor zaten. Oradan da bize çok geldiği için zaten bir karşılıklı bir beslenme feedback oluyor. Yani karşılıklı besleniyoruz. Ee, yani benim tabi müşterilerine de çok güvendim arkadaşlar. Aslında kesme şekerde çalan bütün arkadaşlarımız müşterilerine Tabii ki Hı. oynuyorduk. Yani herkese de tabi hayra hayra teşekkürümüzü ediyoruz. Kesme şeker, yemeğe geçmiş bütün müşterilerine. Ama e, yani bu dörtlü insülin çalan ekip işte içinde içindeki herhalde çalan ekip bir karışım oldu aslında. Ee, ve biz, yani 20. yılda tekrar bir araya gelmiş olduk bu vesileyle. Yani Emre ile çalıyorduk aslında. İşte Can ve Tansu da bu vesileyle geri dönmüş oldular. Yani çok da iyi oldu. yani Sinerjisi yüksek bir ekip oldu. Sahnede de öyle keza. Album kayıtında da keza. Yani çok rahat aslında kayıttık bu albümü. Hani stresli falan olur çünkü albüm kayıtları genelde böyle sinir stresli falan. Evi de falan. bu kadar ara vermişken daha da başka evet, şey evet. olur. Evet evet. Çok rahat aktı böyle kendilerinden. Aktı gitti her şey. Yani o sinerji albüme de geçti ne inanıyorum. Ee, ve yani şu anda zaten her şey olması gerektiği gibi gidiyor. Nezem sound <gülüyor> olarak hem de sözler falan albüm baştan sona gidiyor zaten böyle hiç. Evet evet Su yani. Evet kayıtlar da iyi olmuş. Işte. Era uygun yapmıştım ikisini. Eee Massive'in de İngiltere'de işte Andy Jackson yaptı eee dost yani biz şu anki gidişattan çok memnunuz. Ee, yani yeni bir nokta oldu bu 8. kesmece kararımı oldu. Biz ta en başa alışkarken 20 tane demiştik. 90 bile öyle bir cümle etmişiz yani. Ne büyük cümle bir şey Evet ama şimdi best of olmadan işte konserel momadan 8'e 8'e geldi. Hani belki bir bestop, konser falan filan araya girerse o sayıda olursun da yani o kadar. Buradan 20, birilerine 20, mesaj ha. mı gönderiyorsunuz? 20 çok iddialı, <gülüyor> <gülüyor> iddialı oluyor tabii ama yani, e, yani kesme şeker üretimi e, tabii devam edecektir yani e, her şey yolunda olduğu sürece. Yani ama o, bu kadar ona, ara vermezsiniz herhalde. Ya vermeyiz diye tahmin ediyorum. Şimdi evet. bir de tam istim üstündesiniz. Evet. E, ama tabii bu albümün bir, bayağı bir süresi var bence. E, ama yeni albüm yap, yani yapacağız çünkü bu albümde şarkıları seçtik biraz. Yani işleyeceğimiz şarkılar var elimizde. 4-5 şarkı var aslında. O bir, bir albümün yarısı tamam gibi bir şey. Hı hı. E, yani bu demektir ki hazırdan yiyeceğiz tabii. Yani, yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> yani onları işleyip tekrar yani sözlerini falan tekrar gözden geçirip 2 ya da 3 yıla yeni bir olabilir tabii 3 çok canım e, anca olur artık <gülüyor> <zaten sonra. gülüyor> Allah Allah tamam, zaman, hani zamanı daha iyi kullanıyordun işte ona göre kullanıyoruz 2 ya da 3 de yok <gülüyor> peki belli olan tarihler var mı önümüzdeki dönemle dönemde değil, konser ya yani şimdi 11 Ocak'ta Ankara pasaj var 19'unda İzmir'de bir olacağız 27'sinde burada Haymat Dost'u olacağız Ocak programı şimdilik o ama Ocak ayında bir de albüm lansman konserimiz olacak. Onun ta tarih da tarihi belli değil, onun internet sitesinden takip ederler. Evet, bu arada evet, Kesme Şeker'in çok aktif kullanılan, yıllarca hı. yattıktan sonra şu anda gayet aktif kullanılan <gülüyor> bir internet sitesi var. Grupla ilgili bilgilere oradan çok güncel olarak ulaşabilirsiniz. Evet, yatan site komdu e, o şey, bu org. O da tamamen Kesme Şeker'de. Seven Arkadaşlar'dan kurulmuş işte Onlar da 20. yıl resimli sesliği yenilediler. Böyle şıkır şıkır liste oldu hakikaten. Ee, yani çok e, faydalı bir eser. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani oradan her şey öğrenebilirler ya da Facebook'tan da öğrenebilirler. Tabii. Kesme şekerde girerlerse orada da bir sayfası var. Yani sosyal medyayı iyi kullandığımız söyleniyor. Ben evet. kullanmıyorum gerçi de. Yani <gülüyor> şey, kesme şeker severlerin iyi kullandığı söyleniyor her zaman. Yok bayağı aktif bir şekilde kullanıyorsunuz. Hı hı. Bütün kayıtları, e, fotoğrafları, konser tarihlerini görebiliyoruz evet, evet. oradan. Yavaştan toplayacağız galiba. Bir şarkı daha dinleyecek vaktimiz var. E, tamam. eklemek istediğim bir şeyler var mı? Aslında bir var. Bir şimdi bir, 4 yani. dakikalık bir şarkı. E, hı hı. Benim adım ne? Benim adım neydi dinleyeceğiz. O evet. onun on, Onu dinleyeceğiz galiba. ya yani O da söz olarak bu harbun keskin şarkıdan birisi hı hı. aslında. Şimdi ben yıkılmış bir şeyden sırıltsam diye başlıyor. Ee, yani yıkılmış bir şey derken insanların aklına hep bu deprem kolay geldi. Vandaki anındaki durumlar. Ama ben Gölçük doğumlu olduğum için aslında oradan çağrışma yazmıştım hı hı. sözü. Ee, onu da dinleyelim tabii. Ee, yani dinleyenler kareler versinler de herkes. <gülüyor> Peki bu hafta Çengizler konuk ettik. Kesme Şeker grubunun Doğdum Ben Memlekette albümünden şarkılar dinledik. Haftaya görüşmek üzere diyorum ve benim adım Neyle. Programı bitiriyoruz. Hoşça kalın. Şimdi ben Sarılar orada da kızıllar O da her şeysiz biraz. Bazıları beş kişilik yer bazıları hiç. Bazıları hiçbirmezler. Ah neden öldürer Bazıları hep ayıkmış çülürrken işleri Bakaların keyfini beklemekle geçmiş. Sor sana şimdi Benim amner Sor sana şimdi Benim adım ne My life is my life, my life is my life, my Yerli Ana akımın dışında kalanlar Hazırlayıp sunan Tayfun Polat